Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Muhterem seyirciler Nisa suresinin 163. ayeti ile tefsirimizi devam ettiriyoruz. Allah Celle Celalüh yeryüzüne insan olarak ilk önce Hazreti Adem ile Hazreti Havva radıyallahu anhayı göndermiş. Hazreti Adem'in peygamber olduğuna dair Kur'an'dan işaretler, hadis-i şeriften haberler vardır. Allah Celle Celalüh birçok peygamber göndermiş. insanları başı boş bırakmıyamemiş. Cennete gitsinler, kötülüklere bulaşmışlarsa da düzeltmenin yolunu öğrensinler diye peygamberler ve kitaplar göndermiş. Ondan bahsediyor. İnna evhayna ileyke. Sana biz vahiy ettik. Kema evhayna ila Nuh'a Nuh vahyettiğimiz gibi. Yani neyi nasıl yapacağını, insanların nasıl eğiteceğini Allah Celle Celaluhu, peygamberlerine öğretiyor. Daha ve nebiyyine min ba'dihi Nuh'tan sonra gelen peygamberlere ve evhayna ila İbrahim'e ve İsmail'e ve İshag'a ve Yağub'e ve Esbad'ı ve İsa ve Eyyub'e ve Yunus'e ve Harun'e ve Süleyman ve Ateyna Davud'e Zebur'a İbrahim'e İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, onun torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik, diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'de ismi verilen kitaplar, Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an-ı Kerim. Diğerlerine sahifeler denilir. Mesela sohuf İbrahim'e ve Musa e, ayetinde olduğu gibi Sohuf sahifelerden meydana gelmiş. Kitaplar gönderdiğini Rabbim ayetinde haber verir. Sevgili Peygamberimiz de onu açar. Daha Ve rüsülen kat kasasnâhum aleyke min qablü velem ve rüsülen lem naksustum aleyke daha önce hayatlarından bölümler naklettiğim peygamberler gönderdik. Hiç sana bahsetmediğimiz, hayatlarından bilgi vermediğimiz peygamberler gönderdik. Ve kellemallahu Musa teklima, Allah Musa ile konuştu diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayetlerin tefsirinde sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, İki ayrı hadis, birinde 124 bin peygamberin gelip geçtiğini, birinde de 300 binin üzerinde peygamberin geldiğini Peygamber Efendimiz aleyhissalatu Vesselam bize haber vermiş. Bir başka ait-i kerimede Allah Celle Celaluhu her topluma onlara yol gösterecek birini gönderdiğini Rabbimiz haber veriyor. Eğer bir kabile, bir grup, bir aile hiç peygamber görmeden, peygamber görenleri de dinlemeden ölüp gitmişlerse onu İsra Suresinde ve ma kunna muazzibine hatta neba'te rasula peygamber göndermediklerimize azap etmeyeceğiz diyor Allah Celle celal bu peygamberleri rüsülen mübeşşirine ve mündirine لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّتُمْ بَعْدَ الرُّسُ Allah bu peygamberleri insanları müjdelemek için iyi ahlaklı olursa bu dünyada güzel yaşarsınız. Ahirette cennete gidersiniz. Kötülükler yaparsanız bu dünyada da sıkıntı içerisinde olursunuz. Ahirette de cehennemde yanarsınız. Diye insanları hem müjdeliyorlar hem de uyarıyorlar. Peygamberleri gönderiyor. Peygamberlerden sonra Allah katında toplumların bir çekişme konusu olmasın. Bize peygamber göndermedin ki demesinler diye Allah Celle Celaluhu peygamberlerini göndermiş. Biz ne yapabilirdik ya Rabbi? demesinler diye ne yapacaklarını öğretmek üzere peygamberler göndermiş. Ve kana Allahu azizen hakim'a Allah her şeye gücü yeten, her şeye hükmeden, hükmünde hikmet sahibi olandır. Lakin Allahu yeshhedu bima enzle illeke enzlehu bi-ilmhi. Allah sana indirdiği bu Kur'anı ilmiyle indirdiğine dair Allah kendisi şahitlik yapıyor. Daha vel melâiketü peygamber melekler de şahitlik yapıyor. Yani Peygamber Efendimiz'in peygamberliğine başta Allah şahit, Yasin suresinin hemen başında, Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel mürselîn, ''İnnekele minel nurselin'' ''Sen peygamberlerdensin'' diyor Allah Celle Celaluhu. Bir de meleklerin de şahitlik yaptığını Rabbimiz haber veriyor. Yani elimizdeki kitap Allah'ın ve meleklerin şahitlik yaptığı. Alemlere rahmet Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bize okuduğu nasıl anlaşılacağı konusunda örnek olan ve bize nasıl yaşanacağını da gösteren bir peygamberimiz ve kefâbillahi şehida Şahit olarak Allah yeter. İnan, ladin ve saddu an sabilillahi, qad ya zallu zallam ve Kafirlere, o kafirler var ya. Ve o insanları Allah'ın yolundan döndürenler var ya işte onlar çok uzak bir sapıklığın içerisine düştüler diyor Allah Celle Celalühü. İnnellezine keferu ve lem diye Şüphesiz o kafirlik yapanlar ve de zulmedenler her kafir zalimdir demişti Bakara suresinin 254. ayet-i kerimesinde. وَالْكَافِرُونَ هُمُزْ zalimun Bir kafir düşünüm kendi halinde yaşıyor. Kimseye zararı yok. O kafir de kendine zulmediyor. Başta kendine zulmediyor. Kendisini cehenneme atma konusunda çalışmalar yapıyor. Hani insan etrafına ağaçtan bir duvar örse hemen eliyle içine girmiş, ağaçları koyuyor, ''Ne yapıyorsun? Kendimi yakacağım da.'' diyor. Yanında bir tenekede benzin var, ondan sonra benzini dökecek, odunları tutuşturacak. Buna deli derler. Herkes müdahale eder. İşte kafirin yaptığı. O. İşte onların cehenneme gitmemesi için çalışan mücahitlerin durumu da o odun yakan adamın, odun etrafına odunla duvar ören adamı kurtarmak için çalışan itfaiye halk ve polisten daha fazla çalışandır mücahit. Mücahit o. O kafirlere nem yokunullahu diyor fira لهم. Allah onlara affetmez. Ve onlara yediyi hım Onlara yolda göstermez. Yolu gösterdi ama uymuyorlar. İlla tariqa cehenneme. Halidine fiha ebede. Onlar için ya cehennemin yolunu gösterir. Orada ebedi kalacaklardır. Ve kâne der ki alillahi Bu da Allah'a gayet kolaydır. Diyor. Allah Celle Celaluhu. Hani kafirler cehennemde ebedi değiller hocam. Birisi yazmış bunu. Ha, hep kafirler için diyor Halidîne Fiha der, ebedâ'yı demez. Ama müminlerin cennette kalması için Halidîne Fiha ebeda der. Burayı unutmuş veya Yavra yaranmak için unutmam numarası yapmış, içini bilemem. Ama Rabbim diyor ki, İlla tariqa cehenneme halidine fiha ebedâ. O cehennemde ebedi kalacaklar, onların yolu oraya çıkar. Ya eyyuhennâsü gadecâ ekümur rasûlü bil hakkı min rabbiküm. Ey insanlar, size Peygamber geldi, bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam size geldi, müminlere değil yalnız. Ya eyyuhennas, ey insanlar, bu Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam size hak ile geldi, hukukun kaynağı olan Kur'an ile geldi. Nereden geldi? Min Rabbiküm. Rabbinizden geldi. Fe aminu. Ona iman edin. Ne olacak iman ederlerse hayran lakum. İman ederseniz bu sizin için hayırlıdır. Ve intekfuru. Ama onu inkara yönelirseniz, yavurluk yapacak olursanız fe inne lillahi ma fissemavati ve ma fil o zaman göklerde ve yerde her ne var ise Allah'a aittir. Sizin imanınız onun gücüne güç katmaz, iman etmemenizde eksiltmez. Ve kan Allahu Alimen hakima şüphesiz o Allah Celle Celal her şeyi bilen, her şeye hükmeden, hükmünde de hikmet sahibi olandır. Biraz önce "Ya Yuhanna" önceki ayette. Şimdi burada ise "Ya ehl el -kitab. ey kitap ehli Yahudi ve Hristiyanlara hitap ederek diyor ki: "La taqlu fi dinikum. Dininiz konusunda haddi aşmayın." Kur'an da çok iyi geçer. Çünkü hududullahı fe la taateduha. İşte Allah'ın sınırları, o sınırları aşmayın. Her şeyin bir sınırı var. Karınca fil olamaz, fil karınca olamaz. Ceviz kabak kadar büyüyemez, kabak da yani bir incir çekirdeği kadar küçülemez. Her şey sınırını aşamaz. Hani büyük bildiğimiz çınar ağaçları var. Dünyada ve Türkiye'de en büyüğü şu kadar. Onu aşmıyor. Yani Himalaya dağ büyüklüğünde bir çınar ağacı olmuyor. Allah Celle Celaluhu hepimizin sınırını belirlemiş. Bize insan olma sınırı koymuş. Ama Firavun gibi birileri kalkmış, haddi aşmış. Allah değil ben belirlerim sizin hak ve görevlerinizi. Neyi nasıl yapacağınızı ben öğretirim size. Ve ma'at yukmüllâh ma'era. <gülüyor> ve ma'at yukmüllâh sebîl al-rashad. Doğruyor ben gösteririm Allah göstermez. Sizin Rabbiniz benim. Fıqâle en Rabbü diyor. Ehli Kitaba da diyor ki Rabbim hadi açmayın. Nerede açtıklarında söylüyor. وَلَا tebulu عَلَى illa اِلَّا Allah hakkında doğru olanı söyleyin. Allah nedir? Hakkında bizim en doğru suremiz. Bütün sureler doğru da özetleyen sure. قُلُّ هُوَ اللّٰهُ اَحَدَ اللّٰهُ السَّمَنْ لَمْ يَرِدِ ve يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَوْكُفْ Allah vardır, birdir. Herkes ona muhtaç, o kimseye muhtaç değildir. Doğmamıştır o birinden. Yani onu bir yaratan yoktur ve o doğurmamıştır da. Yani İsa Allah'ın oğludur demeyin, yanlış yaparsınız. Burada da gelecek. Vardır, birdir, benzeri ve ortağı yoktur. Rabbim doğruyu söylüyor şimdi. İnnemel Mesih İsa bin Meryem Resulullah'ı ve kelimetu. Meryem oğlu Meryem oğlu İsa Mesih Allah'ın elçisidir. Gelin demek istiyor şimdi. Gelin oğludur demeyin. Elçisidir ve kelimetu onun bir sözüdür. Kelime sözü Ol dedi, olu verdi diyor Kur'an-ı Kerim'de. Fəmeteluhu kəmeteli Adem, İsa'nın dünyaya gelmesi Adem'in dünyaya gelmesidir. Ona ol dedi, olu verdi diyor. Elbaha ila Meryem'e, Meryem'e koyduğu bir sözdür o. Ol dedi. ve ruhum minhu. Allah'ın gönderdiği bir ruhtur da. Hepimizin ruhu Allah'tandır. Tabi peygamberlerin ruh asaleti bir başka ama ruh olması itibariyle hepsi Allah Celle Celaluhu dendir. Allah'tan bir parça değildir. Onun yaratmasıdır. Bizim tenimiz ve canımız Allah Celle Celaluhu'nun yaratmasıdır ve aminu billahi ve rusulihi ey ehli kitap allaha ve peygamberlerine iman edin musa aleyhisselama da isa aleyhisselama da muhammed aleyhisselama da iman edin Ve la taqulu allah üçtür demeyin ente Böyle sözleri söylemeye derhal son verin. hayranlık Bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer bunlara son verirseniz, Allah üçtür demeyi bırakırsanız, İsa Allah'ın oğludur demeyi bırakırsanız, İsa da peygamberdir, Allah'ın elçisidir, Muhammed de Allah'ın elçisidir. Bütün peygamberlere iman ediyorum. Allah'a iman ediyorum derseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İnnemallahu ilahum vahed Şüphesiz o Allah Celle Celaluhu tektir. Sübhanehu en yakune lehu velad. Onun bir çocuğu olmasından onu tenzih ederim. Ona çocuk isnadından onu tenzih ederim. Öyle bir şey yok. Lehu ma مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Göklerde ve yerde her ne varsa onun içindir ve kefa billâhi vekila vekil olarak Allah Celle Celaluhu yeter. Göklerde ve yerde her ne var ise onun olunca ayrıca İsa'yı Aleyhisselatü Vesselam'ı veya Ozehir Aleyhisselatü Vesselam'ı oğul edinmesine ne gerek? Bütün peygamberler O'nun, bütün veliler O'nun, bütün mücahitler O'nun, bütün kafirler de O'nun. Her şey O'nun. Yıldızlar O'nun, denizler O'nun, dağlar O'nun, taşlar O'nun, kuşlar O'nun, çiçekler O'nun, çocuklar O'nun. Hepsine bakan da var. LEN YESTEN Kİ FEL MESİHU EN YAKUNE ABDEN Mesih yani İsa aleyhissalatu vesselam Allah'a kul olmaktan kaçınmadı, kaçınmaz. Ve lel melâiketul mugarrabu. O Allah'a yakın melekler de Allah'a kulluksan kaçınmazlar. Ve men yestenkif an ibadetihi ve yestekbir. Kim Allah'a kulluk yapmaktan kaçınır ve kibirlenirse, fe seyahşuruhum ileyhi Onların tamamı Allah'ın huzurunda toplanırlar diyor Allah Celle Celalühü. Fe'amma'llezine <feyi> fe amenu ve amilus salihati. İman eden ve ameli salih işleyenlere gelince feyufeehim ucruhum. Allah onlara mükafatını verecek ve yeziluhum min ücretlerini mükafatlarını Rabbim kendi lutfu kereminden fazla fazla verecek. Ve melle dinesten Allah'a kulluktan kaçınanlar ve stekberu kibirlenenler ve yudibuhum ada ve eriymen. Allah onları acıklı bir azab ile azab edecek. Ve la yidun alhum min dunillahi ve la ''Onlar için sen hiçbir yardımcı, hiçbir dosta bulamazsın.'' diyor Allah Celle Celaluhu. ''Ya eyyuhennâs, qadja'ikum <Sessizlik> burhanum min rabbikum.'' ''Ey insanlar, sizin Rabbinizden size delil geldi.'' ''Ve enzelnâ ileyküm nuran mübînâ.'' ''Sizin üzerinize apaçık nuru indirdik.'' diyor Kur'an-ı Kerim. Fâ emmellezîne âmenû billâhi. Allah'a iman edenlere ve âte Allah'a sımsıkı yani Allah'ın emirlerine ve yasaklarına yani Kur'an-ı Kerim'ine sımsıkı sarılana. gelince semûyu bir başka ayette gelmede emir olarak. Vâte semû bi Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız diyor. Allah'ın o hablullah sağlam ipi olan Kur'an-ı Kerimine kim sımsıkı sarılırsa feseyyiduhü fî rahmetin minhu Allah kendisinden bir rahmet içerisine onları koyar ve yehdîhim onlara hidayet verir ve yehdîhim ona doğru Allah onlara yol gösterir sıradan müstefîma Dos doğru yolu Allah onlara gösterir diyor Rabbimiz. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız. Yaratsam bazen Allah'ın ipi olarak bazen Allah'a der. Yani Allah'ın zatına görme imkan ve ihtimalimiz bu dünyada olmadığına göre Niye sarılıyoruz? Kur'an'ına sarılıyoruz. Nasıl sarılıyoruz? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam nasıl o Kur'an'ı hayatına nakşetmiş ise, hayatını Kur'an'la nasıl süslemiş ise, biz de öyle yapmaya gayret göstereceğiz. Rabbim herkesin kendisinin sarılmasını istiyor yalnız. Vah! تَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ Cemiyâ Hepiniz teker teker Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim'e Sımsıkı sarılınız Hocam biri sarılsa da Ben onun eline sarılsam Olmaz Hiç bir Müslüman Ne işle meşgul oluyorsa O işin Kitaptaki yerini Kur'an-ı Kerim'deki yerini yani Kur'an-ı Kerim'in ona ne dediğini bilmesi lazım. Buna hani eskiden ulemamız zarurat-ı diniyesini bilmelidir. İbadetler olarak neler yapılması gerektiğini bildiği gibi yine ibadet sayılan bütün emir ve yasakların kendisiyle ilgili bölümlerini bilmesi gerekmektedir. Başkasının yediği yemek bizim karnımızı doyurmuyor. Hocam benim yerime sen okusan, benim yediğim yemek senin yerine ben yesem sen de teklif etmiyorsun. Ben de teklif etmiyorum. Fazla et, teklif ettik. Senin karnın doymuyor. Allah'ın kitabı hepimiz içindir. Yesteftunek. Senden fetva istiyorlar diyor Rabbimiz. Peygamber Efendimiz'e gelmişler. Annesi, babası, oğlu ve kızı olmadan ölen bir adam var. Bunun ana baba bir oğlan kardeşi var, kız kardeşi var. Bunların mirastaki durumu nedir diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'a sorulmuş. Bunun bir benzeri ayet-i kerime Nisa suresinin 12. ayet-i kerimesinde geçmiş. Yani bu surenin 12. ayet-i kerimesinde geçmişti. Oradaki kelale denilir o insana. Kelalenin mirası konusunda sorulan bir soruya cevap veriyor. İkisi de kelale diye geçmiş ama altındaki verilen fetvalar birbirinden ayrı olunca çelişki gibi görmüş bazıları. Bazıları deyince güç alımızdaki insanlar, Kur'an'dan anlamayan, kelamdan anlamayan, sözden anlamayan, okuduğunu anlamayan insanlar Kur'an'da çelişki bulduk diye ortaya çıkmışlar. 12. ayet kelimesindeki kelale, Ana bir kardeşlerin mirastaki durumu. Buradaki sorulan ise ana baba veya baba bir kardeşlerin mirastaki durumu. Onu sormuşlar Peygamber Efendimiz'e. Efendimiz bilmediği için hükmünü beklemiş. Rabbinde bu ayet-i indirmiş. Onlara söyle. Kul, Allahu yuftikum fil kelale usulü yani yukarıya doğru mirasçısı aşağıya doğru fırığı olmayan ve vefat eden insanlar hakkında Allah hükmünü açıklıyor. İnim ruun heleke bir adam ölürse, Leislehu velet burada erkek ölmüş. Erkek ölürse onun da bir e, çocuğu olmazsa, Velehu uhtun bir kız kardeşi var babadan veya ana babadan. Fela ha nisfumu geriye kalan malın yarısı o kız kardeşe aittir. Ve bu yeri tühayil nem yakunu leha Eğer ölen kız kadın olur, varisleri olmaz. Ana babadan bir kardeşi olursa veya ana babadan bir kardeşi olursa o onun varisi olur. Fıin kânetesine teini. Er kız kardeş iki tane ise ferahü mesrüsan malın üçte ikisini alırlar. Mim materak gerek alan mal. Ve inkanu ihvatan ricalen ve nisaen eğer erkek ve kız kardeşler olur ise o zaman felizde kerimihl haldün teyeyn. Malı erkekler erkek kardeşlerine kız kardeşler bölüşürler. Erkeklere iki kızlara bir olmak üzere mal taksim edilir. Yübeyyunullahu leküm en sapmayasınız diye Allah size açıklama yapıyor. Allahu büküllü şeyini alim. <Sessizlik> Allah her şeyi bilmektedir diyor Allah celle celalühü. Miras hukukumuza da dikkat edelim. Özellikle mirastan pay alanlar Allah'ın hukukuna riayet etsinler, haram lokma yemesinler, çocuklarına yedirmesinler. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.